sırat-ı mustakimin manasını bilelim. Her namazda Allah Teala'dan bizi sırat-ı mustakime iletmesini diliyoruz. Bundan böyle namaz içinde kulun "İyyake na'budu, ya Rabbi. ibadetimizi sadece sana tahsis ederiz. Ve iyyake nestaîn. Her türlü yardımı sadece senden dileriz." demesi anında sanki Rabb-i Teala kuluna "Dileğin ne?" bana söyle, vereyim diye sormuş. Bunun üzerine kulu Ya Rabbi bizi dost doğru yoluna ilet diye en mühim istek ve dileğini dile getirmiştir. Dost doğru yol diye tercüme ettiğimiz istikamet kişinin gücü nispetinde ihlas üzere dini bilgileri elde etmesi ve elde edilen bilgiyle amel etmesi demektir. İstikamet istikamet kulun gücü nispetinde imanın gereği olarak Allah Teala'nın yasak ettiği her türlü günahları terk etmesi, örf ve adetlerden, çevrenin tesirinden arınması, Allah Teala'nın emirlerine uyması, farz, vacip, nafile ibadet ve zikirle bütün kıvılcımlarıyla zat-ı şerifine yönelmekte sebat etmesidir. Hadisi şerifte istakimu velen tuhsu ve alimu en hayr a'malikum as ve la yuhafizu alel illa Dost doğru olunuz. Ama sözde tam doğru, muamelede tam dürüst olmakla sebat etmenin kadrını sayamazsınız. Bilmiş olunuz ki sizin en hayırlı ameleniz namazdır. Mümin'den başkası yerli yerinde abdest üzere muhafaza ker olamaz buyrulmaktadır. İstikamet Sıdk ve ihlasla Hak ve gerçeğe ittiba Mutedil düşüp kalkmak Ve dosdoğru yoldan yani Doğru söz söylemekten Muamelede tam dürüst olmaktan ayrılmamak ise de En az derecesi Sözde doğruluk Kul ile yahut Allah ile Muamele etmekte dürüstlük Farz Vacip ve sünnetlerde titizliktir Diye tarif edilir Musalli Namazda ...Fatiha-i Şerif okurken... ...İhdine Sıratal müstakim... ...sıratel lezine aleyhim... ...gayril magdubi aleyhim... ...vena dallin... ...Ya Rabbi... ...bizi dosdoğru yoluna... ...kendilerine nimet vermiş olduğun... ...kimselerin yoluna ilet... ...kendilerine gazap etmiş olduğun... ...ve yoldan sapanların yoluna değil... ...der... ...yani kendilerine gazap etmiş olduğun Yahudilerin ve yoldan sapmış olan Nasar'a eşittir Hristiyanların yoluna bizi iletme Yahudiler bildiler bilgileriyle amel etmediler dolayısıyla Allah Teala'nın gazabına uğradılar Nasar'a yani Hristiyanlar ise dini bilgileri terk ederek cehaletle kanaat ettiler bilgisiz amel ettiler dolayısıyla sıratı mustakim Eşittir. doğru olan yoldan saptılar. Müslümanların yolu ise sıratı müstakimdir. Yani sıdk ve ihlas üzere dini bilgilere öğrenmek ve bilgiyle amel etmek yoludur. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Hakim'de وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَهُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ Dini bilgi üzere her günahtan sakınmış olduğu halde sıdk ve ihlas üzere dini buyruklara teslim olup kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetlerini vermek tunda bulunduğu peygamberler sıddıklar, şehitler ve salih zevatlarla beraberdir. Bunlarla beraberlik ne güzel arkadaşlıktır. Diye buyurmaktadır. En-Nisa suresi ayet 69 Ruhen, kalben ve aklen kim dünyada sevgi ve teslimle kiminle beraberlik yaparsa berzah ve ahiret aleminde de o kimseyle beraberdir. Sıdk ve ihlas üzere Kur'an ve hadiste amel eden iyi müminler peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih sevadlarla beraber olacaklardır. İman kurtarmayan kötüler ise, Firavunların, Nemrutların, Karunların, gayrimüslim reislerin çıkarmış oldukları kanunlarla amel ettikleri için, onlarla beraber olacaklardır. Nitekim ayeti kerimede, Kullu ummetin tuda ila Her ümmet kendi kitabına davet edilecektir. El-Casiye Suresi ayet 28. Yani onunla amel ettiği kitaba. Yaumena kullu unasin biimamihim faman utike ta bi'yeminihi faulayike yaqrauna kitabahum ve la yuzlamuna fitila. Hatırla o günü ki biz insan sınıflarından her birini imamlarıyla çağıracağız. Artık kimin kitabı sağdan verilirse onlar kitaplarını en küçük haksızlığa uğratılmaksızın okuyacaklardır buyurulmaktadır. El-İsra suresi ayet 71. Ayeti kerimedeki imam kelimesi yol gösteren lider, reis ve hükümdar demektir. Yani kıyamet gününde kim ne gibi kanunla amel ettiyse amel ettiği kanunun ismiyle. Aynı zamanda kim kimin peşine düşüp yolunda yürümüş ise onun ismiyle çağrılacaktır. Bundan böyle hadisi i şerifte Er-racul ala dini halilihi ila yuhalil. Adam dost edindiği kimsenin dini üzerindedir. Sizden biriniz kiminle dostluk yaptığına dikkatle baksın diye emredilmiştir. Şüphesiz Allah ve onun Rasulünü seven Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını da sever Ashabını seven onun zamanından itibaren bugüne kadar o yolda süluk eden her Müslümanı sever Kucaklar Böyle olursa onlar gibi yaşamaya çalıştığı için peygamberlerin ve ardınca giden sıddıkların şehitlerin salihlerin halkasında olacaktır ve istikamet üzere sebat ve devam etmeye muvaffak olacaktır. Allah teala istikamet üzere sebatla devam edenleri indiğilahuümqatenulfuzenu <gülüyor> <gülüyor> ve Hakikatte rabbimiz Allahtır deyip Eşit inanıp sonra kendileri, Dürüst ve doğru olanlar eşit imandan sonra sözüyle amel edip fiilen ihlas ile farzlarını eda ve günahlarını da Allah Teala'nın korkusu için terk edip emirlerin devamına sebat edenler üzerine melekler inerler. Korkmayın, vaad edilmiş olduğunuz cennetle de müjdelenin derler. Füssülat Suresi Ayet 30 Buyurmasıyla müjdelemektedir.